Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Levent Yılmaz, Sefaköy Halk Evi Yönetim Kurulu Üyesi. Sevgili Levent e, Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, dostumuz sevgili Eczacı Celal Özel yorumlarıyla, katkılarıyla e, bizlerle beraber olacak. Sevgili Celal Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim e, hemen ilk, ilk sözü e, ilk Hanım'a e, bırakmak istiyorum ben. Kendisi size merhaba desin sonra devam edelim. Ben sevgili dinleyicilerimize tekrar bir merhaba diyorum ve bugünün anlamına binaen de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bütün kadın eczacıların ve bizi dinleyen bütün dinleyicilerin bu gününü e, kutlamak istiyorum. E, kadınlara e, şiddet gösteren, her gün onlarca kadının ölümüne yol açan, kadın emeğini ucuzlatan, kadınları yok sayan, eşit yurttaş olarak kabul etmeyen, ee, ve devletin kadın yurttaşları e, açısından, onun onların eşitliğini sağlamak açısından yapması gereken görevleri yapmadığı, kadınların ikinci sınıf sayıldığı ve e, her gün toplumda görünmez kılındığı bir e, tarihsel süreçte e, başlarını biraz daha dik tutup eşit yurttaşlık talebiyle kadına yönelik şiddete karşı çıkarak bütün toplumu kucaklayan ve kadınların ve erkeklerin e, özgürce yaşayabildiği bir yeni toplumsal düzen için bu böyle günler için e, adım atacağız yan yana geleceğiz. Bütün kadınların 8 Mart'ını tekrar kutluyorum. 8 Mart'larda sokaklarda ve alanlarda olarak e, gücümüze güç katalım yan yana gelelim ve dileklerimize en e, kısa sürede ulaşalım. Temennim budur. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi bir sunuş doğrusu. Biz de katılıyoruz görüşlerinize. Şimdi İkdün Hanım, ben de bir eski halk evci olarak soruyorum. Yani e, bir e, içime bir sıcaklık doğdu doğrusu. Çünkü çok anılarım var benim de. Kadıköy, Paşa Bahçe ve Koca Mustafa Paşa halk ki Koca Mustafa Paşa'yı da e, kurucularından biriydim. Yani benim dediğim 40-45 yıl öncesini söylüyorum. Bu yüzden hakikaten bir heyecan duyuyorum. Şimdi isterseniz Bugünden geriye doğru gidelim. Dünden Tabii. bugüne değil de. Şimdi halk evlerinin eskisi kadar çok etkin olmadığını gözlüyoruz. Size bir genel başkan olarak ve eski bir halk evci olarak söylüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi halk evlerinin hani tarihsel süreç içinde çok çok etkin olduğu tarihsel dönemlerle bugün kıyaslandığında arada yaşadıklarını göz ardı etmeden bir değerlendirmede bulunmak lazım gelir diye düşünüyorum. Bugün 80 yıllık bir örgütten söz ediyoruz. Sanırım Türkiye'de hani bütün köklü örgütlerin tek tek ortadan kaybolduğu böyle bir tahisel anda 80 yaşında bir örgütten söz ediyoruz. Ee, i̇ki kere kapatılmış ama her seferinde ayağa kalkmış. Yeniden hem köklerinden kopmamış hem de kendini ayağa kalktığı an itibariyle güncellemeyi bilmiş çok köklü bir örgütten. Ama bir o kadar da genç bir örgütten söz ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş tarihinden itibaren neredeyse ona yaşıt bir yaşla andığımız bu örgüt en son 12 Eylül 1980'de darbe tarafından kapatılmış, mal varlıklarına el konulmuş, yöneticilere tutuklanmış ve faaliyeti bertaraf edilmiştir. Cunta tarafından bertaraf edilmiştir. Buna rağmen 87 yılında bu ülke halkları açısından o kadar önemli işlevi olan bir örgüt olduğu bilincinde olan e, aydınlar, ilericiler, kalbi halk evinde olanlar, evet. e, yolu bir zaman halk evinden geçmiş olanların yan yana gelerek tekrar açtığı ve e, o zamandan bugüne de bugün halk evlerinin Türkiye'de görevi ne olmalıdır sorusuna da hep birlikte yanıt arayıp görevlerini güncelleyerek ilerlediği bir süreçten geçtik. Şimdi turuncu bayraklarıyla e, sokaklarda çok görünen bir örgüt halk evet. evleri. Bir de onun bir ben görünmeyen belki de çok daha önemli gördüğümüz yüzünden söz etmek istiyorum. 74 şubesiyle binlerce öğrenciye, binlerce kadına, genç arkadaşıma, erkeğe hem e, kültürel sanatsal faaliyetlerle ulaşmaya çalışan onların e, her şeyin paralı olduğu bir dünyada... Ulaşmakta zorluk çektikleri kültür ve sanat hakkına e, erişmesini sağlayabilen zeminlerdir aslında halk evleri. Binlerce çocuğumuz e, okul destek kurslarıyla, okuma yazma kurslarıyla kadınlarımız, e, sanat faaliyetleriyle, atölyeleriyle gençlerimiz e, temas ettiğinde bir başka dünyanın ayrıcalığını da görmekte ve onlara sistem tarafından sunulan, sunulanın tek ve biricik olmadığını, aslında bunların, bunların dışında bir dünyanın olduğunu soran, soruşturan, sorgulayan kafaların bunları arayıp mutlaka bulabileceği e, bir yeni atmosfer sunmakta. Halk bu görünmeyen kısmının çok iş yaptığını da aslında aracınızla bir kere daha ben dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Çok küçük bir örnek olsun, e, Van depremi yaşadık, binlerce insanımız e, mağdur durumda. Ee, evlerinden korunaklı evlerinden uzakta, çadır kentlerde, konteynerlerde, kışın soğuğunda çok ciddi problemler yaşamakta. Ama orada halk evlerinin büyük beş çadırdan oluşmuş bir çocuk evi depremden bu yana faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 300 çocuğumuz e, okula gidemezken, herhangi bir eğitim ve e, kültür faaliyetine ulaşamazken çadırlarda gönüllüleri e, aracılığıyla... ...hayata tutunmaya, bağlanmaya ve travmalarının bir ölçüde e, arınması... ...yani tra travma, stres sonrası travma e, sağ altısına katkı sunabilecek... ...elimizden gelen çabayı oralarda gösteriyoruz, çok, bu o, görünmüyor. Çok önemli bir şey tabii. Ki. Bu yaz, e, yoksul çocuklarımız, yoksul mahallerdeki çocuklarımız... ...ebeveynleri para verip bir yaz okuluna göndere, gönderilemeyen sokaklarda... E, oyun oynama şansı dışına bir şansı olmayan 3000 çocuğumuz salk evleri vesilesiyle yaz okullarının eğitiminden geçti ve birçok faaliyete erişebildiler. E, kadınlarımız okuma yazma e, bilmeyen kadınlarımız yine bu mahallelerde yoksun mahallelerde gönüllü eğitmenler aracılığıyla okuma yazma öğreniyor ve yaşadıkları kentte kendilerine biraz daha güven gelerek dolaşmaya başlayabiliyorlar. Bunun gibi gençlerimiz tiyatrolarda. Yani tiyatro kurslarıyla, drama kurslarıyla ya da ne bileyim enstrüman çalma faaliyeti kursları veren şubelerimizde enstrüman çalmayı öğrenerek korolar içinde, koronun bir ferdi olarak müzik öğretmenleriyle çok büyük bir zenginlikte çalışma yürütülüyor. Bunlar ücretsiz ve gönüllülerin dayanışmasıyla gerçekleşiyor. Aslında niye, hani bu neden önemli öne çıkarılmalı? Her şeyin kapkaranlık. Göründüğü anlarda e, hiçbir şey bu kadar karanlık olmadığını şöyle derin bir nefes alarak Bravo. hepimizin yapabileceği bir şey olduğunu göstermek açısından önemli. E, sıfır hiçbir şeydir ama bir önemli bir değerdir. E, biz sıfırı reddediyor birden onun üstündeki sayılara doğru hızla ilerlemeye çalışan bu konuda istikrarla, inatla, kararlılıkla herkesi de e, bu e, çabanın içine davet ederek... ...yürümeye çalışıyoruz bu yolu... ...halkımızın insanca yaşaması için... ...hakları olduğuna inanıyoruz... ...ellerinden alınan birçok hakkı olduğuna inanıyoruz... ...bu hakları da kıskançlıkla savunmaya... ...olanları iyileştirmeye... ...ve çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza... ...insanca bir hayatın... ...hepimizin elleriyle birlikte kurulacağına yönelik inancı... ...aşılamaya çalışıyoruz... ...faaliyetimiz bundan ibarettir... Kimlerin hoşuna gitmese bile... ...bunu ısrarla yapmaya da devam edeceğiz. Harika. Çok teşekkür ederiz İknir Hanım. Doğrusu... ...son sözlerinizi özellikle dinlerken... ...bir çalışma cesareti... ...ve yaşama sevinci duyduğumu belirtmek isterim. Benim sorduğum... ...elbette ki bir negatif eleştiri değil. Tabii ki. Çünkü ortak paydada birleştiğimizi söylemek bile fazla. Belki eskinin coşkusunu pek... ...belki biz bu yaşta, ben bu yaşta... ...içinde olmadığım için hissedemiyorum belki... Ama çalışmaları elbette ki e, hmm. takip ediyorum. Bu arada Beylikdüzü'nde oturuyorum ben. Beylikdüzü Halk Evi üyesiyim de. Arkadaşlarımız çok iyi niyetli arkadaşlar. Tandığım yok. Ben Halk Evi levhasını görünce gittim üye oldum. Bormu doldurdum. Fakat hani beş kez gittim sana? dedim ki. Ben dedim devlet tiyatrosunda çalışıyorum. Tiyatrocuyum, tiyatro yazarıyım. Geleyim burada çocuklara e, ve gençlere tiyatro kolu kuralım. Ben bunları çalıştırayım gönüllü olarak. Hatta size de bir, e, Halk Evi'ne de bir gelir olur. Fakat beşinci defadan sonra yine hiç kimse beni aramadı. Bu da bir... Bu örgütün bir şey. genel başkanı olarak bu vesileyle ben Meclis şubemize hemen hı. gerekli ihtarda bulunup... E, ...bu tür davranışlardan bu çok önemli. Bu uyarınızı ben Formum çok dostane orada. bir uyarı kabul hı -hı. ediyorum. E, İstanbul gibi devasa bir kentte bu kentin görünmeyen o yoksul mahallelerinde... E, ...siz gibi değerli hocalarımızın, çok sayıda hocalarımızın halk evlerinin kapısından girip... Değişip değiştirebileceği ve binlerce insana ulaşabileceği olanaklar bizim boynumuzun borcudur. Bu konuda eksik yaptıysak ben çok belki dostane yeni, kabul yeni ediyorum. Belki yeni için de, belki arkadaşlar yani suçlamak için söylemiyorum. Bu konuda sizden aracılığınızla da dinleyicilerimizden evet. ricamız şudur. Şu e evinizin yakınında, iş yerinizin yakınında böyle turuncu renkli bir halk evi tabelası gördüğünüzde lütfen kapısını açınız. İçeride genç yaşlı kimi görüyorsanız... Yapabileceğiniz, gönüllü olarak katabileceğiniz her şeyi katmak konusunda lütfen ısrarcı olunuz. Çünkü bizim çocuklarımıza ve gençlerimize yaşadığımız bu tarihsel anda vaat edilen hiç de aydınlık bir gelecek değil. Bizlerin görevi de eksik yapabiliriz. Belki bilmediğimiz, genç arkadaşlarımın çok bilemediği, sizin tecrübenizden yararlanmak konusunda eksik davrandığı yerler olmuş olabilir ama... Sizin gibi tecrübeli insanlardan ricamız da bu konuda çok ısrarcı olun. Çünkü aynı zamanda siz tarihi de öğreteceksiniz. Oradan edindiğimiz kültürel e, alışkanlıklarımızı ve iyi olan davranışlarımızı yeni, genç, e, cevval, atak arkadaşlarımıza da bir örnek olarak göstermek çok önemli. Biz bu e, geçmiş ve gelecek halkasını iyi kurmak durumundayız. Herkese görev düşüyor. Ben uyarılarınız için teşekkür ediyorum. E, yine e, bu aracılığınızla... Buradan dinliyorlarsa arkadaşlarımı ama buradan çıktıktan sonra mutlaka şube yöneticilerimize bu konudaki uyarıları bir kere daha yapacağız. Ee, ve dinleyicilerimizin de benzer uyarıları kendilerini görevli addedip en yakın Halk Evi Şubesi'ne yapmalarını e, tavsiye ediyoruz. Değil efendim? Tabii ki. Aynı aynı e, duygulara, düşüncelere katılıyorum. Şimdi e, sevgili Demet Yılmaz, Sefaköy Halk Evi Yönetim Kurulu üyesi, genç arkadaşımız... Siz bu son çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz? Neler yapıyor Sefaköy Halk Evi'nde? Öncelikle merhaba. Ben de hocam gibi girişinde bugün 8 Mart Tüm Dünya Kadınlar Gününü, Tüm Kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Sefaköy Halk Evi'nde ne yapıyoruz? Aslında tüm halk evi çalışmasını hocam çok güzel evet. özetledi. Biz kültür sanat açısından, aslına bakarsanız Sefaköy Halk Evi'nde, yani tüm yerel halkelerimizde, şubelerimizde, Bulundukları ilçenin sorunlarına dair orada işte yaşayan halkın sorunlarına dair çalışmalar yürütüyorlar. Çok kısa örneklerle bunları evet. belirtmek gerekiyorsa yani ulaşım zammına dair Sefaköy'de yani küçük çekmecede yaşayan insanlarla birlikte ona dair bir tepki oluşturup bunun peşinden ye gidilebiliyor. Onun yanı sıra. Ee, Halkada da ziraat okulumuz vardı. O gibi son e, Sefa Köyü'ne küçük çekmecenin son yaşam alanıydı yani ormanlık arazisiydi. Bu bir şekilde bir yerlere peşkeş çekildi. Bunun karşısında yine Sefa Köyü'de küçük çekmecedik, küçük çekmecalık ile birlikte bunun karşısında durduk. Bu tarz örneklerle yani Sefa Köyü halkı aslında Sefa Köyü halkı evi de sınırlamak istemiyorum. Tüm halk evleri, şubeleri kendi bulundukları yerlerlerde bu doğrultuda, bu çizgide halk evlerinin önüne koyduğu hak mücadelesi çizgisi üzerinde. E, örgüt yani eylemliliklerini sürdürüyorlar. Sefaköy'ün özelinde şöyle bir durum var. E, Sefaköy'de yaklaşık 5 yıldır bir tiyatro ekibi var. 5 yıldır e, her işte, yıl işte Eylül ayı gibi kayıtlarını alan çalışmalarına başlayan. Haziran, Mayıs gibi Mayıs'ın sonu Haziran gibi de oyunlarını seyircisiyle, üyeleriyle ve küçük çekmece tiyatroya, kültür sanata yani bir şekilde halk evinde yapılan bu çalışmaları yakından izlemek isteyen insanlarla buluşturuyor. Ee, onun yanı sıra koro çalışmamız var. Hı -hı. Ee, koro çalışmamız şöyle ki, onu yaklaşık iki yıldır, yani bu sene üçüncü yıl olacak. Üyelerimizden oluşuyor, yani halk korosu olarak oluşturduk. Hı -hı. Ya üyelerimiz e, 35 40lı yaşların üzerinde, abilerimiz, ablalarımızla birlikte, birlikte üreterek, birlikte çalışarak, şarkılarını beraber seçerek. Yani başımızda bir yani başımız <gülüyor> bizimle birlikte bir çalıştırmacımız olmasa bile kendimizin oturup kendi ses tonumuzla birbirimize uyarak o şarkıları en keyifli halinde söyleyip sahnelemeye çalışıyoruz bu şekilde çalışıyoruz hı hı. böyle çalışmalarımız var Onun yanı sıra hocamın da az önce belirttiği gibi daha önce de konuştuğumuz gibi yani halk evlerinde sürdürülen eğitim çalışmaları Sefakü Halk Evinde de devam etmekte yazın yaz okullarımızla birlikte yoksul mahallelerdeki çocuklara ulaşmak hedefimiz öyle gerçekleşiyor. Bu sene yaklaşık 50 tane öğrencimize Sefaköy'de kurs verdik yaz okullarına. Yani yaz okullarını aslında yaz tatillerini öğrencilerin biraz daha verimli geçirmeleri açısından kurgulayıp planlayıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevgili Celal Özel bize neler söyleyecek Eczacı Celal Özel? Merhaba. Ben de diğer arkadaşlarım gibi önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Bu mesleğimizin ...kendi biliyorsunuz %80'i gibi bayanlardan oluşuyor eczacılık mesleğimiz. O yüzden en çok onların emekçi kısmını öne çıkartmaları açısından da... ...bugünü belki radyoların başında bizi dinlerlerken birer karanfil sunmak isteriz sanal da olsa... ...arkadaşlarımız SGK'nın o çalışmayan projelerin içerisinde kafalarındaki sağlık sorunlarını yaşarlarken... Böyle bir e, sivil toplum örgütü, demokratik kitle örgütlerini tanıtan programlarda da ortak alanlarda birlikte olduğumuzu e, görmeler açısından önemsiyorum. Aslında İknur hocamız e, girerken, hani halk evlerini anlatırken bir anını sağlıkçı açısından bakmamız da gerektiğini söylüyorum. Benim buradaki en büyük e, katkılarımdan bir tanesi belki o olabilir programı. Çünkü halk evleri sağlık alanında da sokağın sesi olması açısından da Halkın öne, öne, en çok öne çıkardığı nedenlerden bir tanesi biliyorsunuz önce muayene ücretsiz dediler. Sonra muayeneler paralı olmaya başladı. E, katkı payları yok derken katkı payları oldu. Sonra aciller parasız derken şimdi aciller paralı olmaya başladı. Kısacası halkın cebinden e, hiçbir para çıkmadan sağlığın bedava olamayacağı e, gözlemledi ve bunu en çok dile getiren de halk evleri oldu. Bizim tabii ki meslek örgütlerimizin yanı sıra. Bir demokratik kitle örgütünün bunları çok sokakta dile getirmesi bizim açımızdan da önemliydi. Bir de sadece bu açıdan da bakmadan ben halk evleriyle tanışıklığımızı da hocam sizin gibi ben de 80 öncesi halk evciyim. Yani en azından sanat yönünden olmasa bile örgütlenme biçimimiz açısından bizim Zeytinburnu halk evinde gençliğimiz çocukluğumuz. Sonra 80 sonrası aslında hocam anlattı geriye doğru ama... Kısa bir anekdot olarak da geçmemde fayda görüyorum ben. İlk 1932 yılında Türk ocaklarına alternatif olarak kurulmuştu biliyorsunuz halk evleri. O zamanki yeni kurulan cumhuriyetin kültürel ve sanatsal anlamda devamlı verecek bir enstitüler gibi köy enstitüleri gibi ...halk evlerinde olması gerektiği düşüncesindeydi. Çünkü bütün yurda sarılması gerekiyordu bu kültürün yeni bir devrim olmuş. Bu devrimi de ancak halk evleri vasıtasıyla yapılabilirdi. Dolayısıyla yani e, uzun bir süre halk evleri Demokrat Parti iktidarına kadar devam etti. 1951 yılına kadar. Adnan Menderes'in gelmesiyle beraber... ...öncelikle bu örgütlenme yapısı model köy üniversiteleriyle beraber halk evleri de kapatıldı. Hocamın da biraz önce bahsettiği aralık oydu... 1960 yılından sonra tekrar halk evleri kuruldu ama 80 yılındaki olan darbeden sonra 20 yıl sonra tekrar kapatıldı. Bu gelgitler dönemindeyken halk evlerinin genel işlevleri unutuldu. İnsanların kafasında buraları farklı amaçlar yapan, biraz önce hocam da üzerine basarak söyledi. Ama aslında halkın nabzını tutan, sokağın sesi olabilecek çok güzel örgütlenme yerleriydi. Hem kültür sanat yönünü anlattı Levent arkadaşımız. Çünkü aslında kendi yaptıkları bir etkinlik vardı. Onu atladığı için ben getirdim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dün kutladılar. 4 Mart itibariyle onlar benim bildiğim kadarıyla kadınlarla yapılan bir program yaptılar ve bir film gösterisi yaptılar diye biliyorum. Söyleşi de olmuştu. Çok da başarılı olduğunu inanıyorum çünkü genç arkadaşlarımız oldukları için yani çok da güzel şeyler anlattılar. Ben o yüzden halk evlerini çok önemsiyorum. İkinci bölümde inşallah sanat ve sanatçılar bölümündeyken halk evici sanatçılarımızla beraber daha farklı şeyler, anekdotlar sunabilirim. Teşekkür ediyorum. Hemen hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Önümde davetiye duruyor. Çok da titiz basılmış böyle çok hoş bir davetiye şekliyle bile fakat içeriği elbette ki hepsinden önemlisi 8 Nisan Pazar saat 17'de Şirin Evler Sinan Erdem Spor Salonu'nda Halk evleri 80. yıl şenliği yapılacak evet. ve katılanları şimdi İktir hocamıza soralım. Kendisi bu şenlikten bize söz etsin sonra devam edelim. 80. yaşımızı kutlayacağız. 80 yaşına yaraşır bir e, büyüklükte olsun istedik. Ve halk evlerinin sizlerin de çok hoş anekdotlarla aktardığınız tarihinin içinden... Bunu yaşayanların da e, hissederek orada olmasını sağlayabilecek bir e, içerikte olsun istedik. günümüzle bağlantılı olsun istedik günümüzde e, halkın yaşadığı sorunlar karşısında örgütlü olmasının ve talep ettiği temel eşitlik demokrasi ve özgürlük kavramlarının yine onlarca ne kadar yani onlar tarafından ne kadar içeriği anlamlandırılabilir. Daha anlamlı hale getirilebilir bu öne çıksın istedik ve bunları anlatabilir demokrasi ve özgürlük için İstanbul buluşuyor dedik. Kuşaklar da söylüyor dedik. Böyle bir e, kuşaklar söylüyor e, sözünü ettikten sonra bu kuşakları bulmaya kalıyordu iş. Şöyle döndük baktık e, sanatçılarımıza hakikaten bunları e, belki burada olmayan adlarını okuyamayacağımız ama mutlaka... Kaçırdığımız göremediğimiz çok değerli e, saygıdeğer sanatçılarımız da olabilir ama Programları uygun olan ve severek katılacağını söyleyen e, isminiz şimdi sayacağım arkadaşlarımız bu davetimize icabet ettiler e, Ve düet halinde e, ikili e, bir biçimde eşlenerek bir program oluşturabileceklerini söylediler e, Bulsuzluk özlemi ve yani Bulsuzluk özlemi grubunu e, hakikaten efsane bir gruptur. Evet, yavaş, yavaş. E, evet. evet. E, Sayın Necat Yavaşoğulları'nı anmadan geçmek çok, çok mümkün değil. E, Hayko Cepkin günümüzün Hı -hı. E, aynı çizgide e, sanat üreten sanatçısıyla bir düet yapacaklar. Aynı sahnede olacaklar. E, Erkan Oğur ismini söylediğimde herhalde dinleyicilerimiz... ...hemen yanına İsmail. kendileri ekleyecektir... ...İsmail Akkı Demircioğlu. Evet. Ee, ...bu iki sesten biz... E, ...son derece güzel türküleri... ...birlikte dinleyeceğiz... ...Yavuz Bingöl halk evlerinden... Yetirme, ...yetişme Hiç bir sanatçımızdır... ...evet... evet. Ee, Hı -hı. ...bir Hı -hı. önceki Hı -hı. jenerasyon olarak... ...Sayın Yavuz Hı -hı. Bingöl sahnedeyken... ...halk evlerinin... ...şu anki minikleri... ...Halk evi çocuk korosu olarak... ...birlikte sahne alacaklar... ...Sayın Yavuz Bingöl'le... Halkların kardeşliğini e, ve onların özgür sesini her dilden söyleme e, söyleyebilecek Agresyan isimli grupla, e, Kürtçe söyleyecek grubumuzla Diyarbakır Gençlik Korosu aynı sahnede barışı, kardeşliği, Çok özgürlüğü ve el ele tutuşmayı e, sahneden bizlere bir kere daha hatırlatacaklar. Bunun güzelliğini hatırlatacaklar. Yeni Türkü dediğimde herhalde e, duyan e, yani bu ismi duyan aklında bir iki tane parçanın sözleri hemen geçmeye başlamıştır. Yeni Türkü ile e, bir son dönemin e, en güzel seslerinden olan Sayın Şevval San birlikte sahne alacaklar ve bizlere seslenecekler. Melike Demir Ağ'a diyeceğim hemen bir arkadaşlığı değil mi hafızamızda tabi, tabi, tabi. yer alacak. Tabi, tabi. Melike Demir Ağ'la Karadeniz'in e, Hırçın Çocuklarından Volkan Konak aynı sahnede olacaklar, duet yapacaklar. Ve tabii ki e, güzel günler göreceğiz çocuklar. Edip Akbayram ak o sahneyi bizlere şenlendirecek. Bir de Anadolu'nun o muhteşem kültürünü danslarına yansıtan bir modern dans topluluğu halinde e, bizlere çok e, değişik gösteriler sunan Anadolu Ateşi grubu danslarıyla Bizimle olacak bitmedi Biraz böyle şey gibi oldu <gülüyor> ama Harika harika <gülüyor> çok, ben deva çok... Devam etmek istiyorum Heyecanlandırıcı bir <gülüyor> program ee, Kimler var şairlerimiz var Biz şairlerimizin Seslik şiirlerini Kendi seslerinden e, Dinleyeceğiz Ahmet Telli bizimle birlikte hmm, olacak çok değerli bir şairiz. Çok değerli bir şairimiz Şükrü Erbaş Bizimle birlikte olacak Sayın Ali Özgür Özkarcı Gonca Özmen, Altay Öktem, Deniz Durukan, Turgay Tanülkü ve Altan Gördüm şiirlerle o sahneden 80. yılımız şerefine ve güzel günler görme umudunu birlikte paylaşacağı yaklaşık 20 bin kişiyle o salondan çok güzel tınılarla çıkacağımızı, umutla çıkacağımızı, kol kola vereceğimizi, birbirimizden güç alacağımızı ve örgütlü bir halkın çok önemli bir, bu sözcük çok önemlidir, hmm. örgütlü bir halkın üstüne ne kadar kötülük gelirse gelsin dimdik ayakta aydınlığa doğru yürümekten asla vazgeçmeyeceğini bir şenlik aracılığıyla e, duyurmaya çalışacağız tekrar. Bu şenlik halk evlerinin şenliği değildir tek başına. Halk evleri şu an halk evlerinin üyesi ve yöneticilerinin de değildir. Tabii, tabii, tabii. Bu ülkenin tarihinden gelmiştir, geleceğine mutlaka ayakta devam edecektir, bütün halklarınındır. Ee, dilleri farklı, inançları farklı ama e, insanca yaşamak isteyen bütün halkların ortak varlığıdır. Hakkını korumak isteyen, elinden alınan hakları için başını öne eğip e, biat etmeyen, ben insanım, bütün haklarımla insanım diyen herkesin evidir halk evi. Sanata, kültüre ulaşmak için para ödemek zorunda bırakılan yoksulların, Mağduriyetlerine yenik düşmeyeceği, kendi gibileriyle yan yana kol kola vererek bütün bunları aşabileceğine olan inancı perçinlediği evlerdir halk evleri. Umudun evleridir. Ee, bu şenlik umudun şenliğidir. 80 yaşında böyle dipdiri genç bir örgütün şenliğinde işiniz olmasın lütfen 8 Nisan için bugünden e, defterinizde bir yer varsa şenliğe gideceğim. Benim gibilerle yan yana olacağım denilen bir not düşünüz ve 0212 245 82 65 nolu telefondan biletleri nereden alabileceğinizi öğreniniz ya da internet başındaysanız www isimli adresten şenlik sitesine ulaşarak bütün noktaları öğreniniz ve lütfen. Hiç işiniz çıkmasın, bizimle olunuz, geleceği birlikte kucaklayalım. Kutluyoruz, şimdiden kutluyoruz. Hakikaten çok zengin bir içerik ve e, yan yana gelen insanların, sanatçıların varlığı ve şairlerin varlığı muhteşem. E, muhteşem hakikaten bir yan yana gelme. Çok güzel düşünülmüş etmiş, coşku duyuyor insan, kutluyorum şimdiden. Bsk halk evci olarak kendimi de kutlayayım. Yeni halk evci Tabii, Aynı zamanda eski halk heyecan. Yeni üyeyim de, de henüz daha adım atamadım. Daimi halk evci. Daimi halk evci. Evet Daimi halk evet, heyecan. Peki bu 80. yıl şenliği için neler düşünüyorsun sevgili Levent Yılmaz? Ya hocamın dediklerinin üzerine bir şey diyemeye al içersin en iyisiyle özetledi. Ben mahallelerden doğru size aslında bulunduğumuz yerlerden hı hı. doğru oralardaki kurgularımız ve insanların tepkilerinden doğru hı hı. şeyler söylemek istiyorum. Ee, yani bu öncelikle biz Şenliği önümüze koyduğumuzda bu program olarak 80. yıl Şenliği İstanbul'da, daha öncesinde Ankara'da, İzmit'te, Anadolu'nun birçok yerinde, Ege'de dayanılmak üzere birçok yerde 80. yıl etkinlikleri yapıldı. ...İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaklaşık 20 bin kişiyle yapacağımız kutlamayı da... ...bu yapılan tüm etkinlikleri taşlandırmak için ve özgürlük ve demokrasi için İstanbul düşüyor. Kuşakları söylüyor dedik. Ya önümüzü okuyor hı hı. programımızı. Mahallelerde insanlar e, katılımcıları yani az önce saymakla bitiremedik. Gördüklerinde herkese, herkese hitap eden, herkesin bir tarafından tutabileceği e, yani... Gençlere hitap eden dediğim bu dönem gençlere hitap ediyor dediğimiz Hayko Cepkin için 45 yaşındaki bir ablamız, aa ben o varsa kesinlikle gelirim diyor. Hı. Yani gençlerin birçoğu, herkese hitap eden geniş bir kadrosu olduğu için herkes o güne hocamız size söylediğini aslında biz de mahallelerde onları söylüyoruz o gün şenliğe gideceğiz o gün bizim gibi olanlarla bizler gibi özgürlük özgürlüğe işte, Türkü karanlığa meydan okuyanları yan yana götürüyoruz evet. diyoruz. Bu şekilde mahallelerden doğru o gün Sinan Erdem spor salonunda e, 8 Nisan günü araçlarımız her yerden kalkacak. Her e, mahallelerimizde hemen hemen temas ettiğimiz. O, o, da, güzelmiş, o da güzelmiş. Giderken öyle 8 Nisan günü bir arada olacağız hep birlikte. Yok. Yine. Sevgili eczacımız Celal Özel bir hazırlıkta bulunuyor şimdi sevgili dinleyicilerimiz burada <gülüyor> görüyorum notlarını hemen çıkarttı ve gülümsüyor da demek ki belli bir paragraf bize aktaracak belki de söz Celal Özel'in. Aslında İlkünür Bürolar arkadaşımız da söyledi hocamız yani bu konuda 80. yıl şenliğini ben önemsiyorum yani halk evinin 80. yaşını kutlaması çok önemli. Ama şöyle bir, yine ben hani tarihe şöyle sayfaları açmak istiyorum. Çünkü sanat şenliği yapılıyor. Yani sadece umudun sesi anlamda değil, bir kültür etkinliği de var. İlk defa bir araya gelen sanatçılar var. Mesela dikkat edersek onların arasında ilk defa sahnede aynı sahneyi paylaşacaklar, aynı duyguları paylaşsalar bile bu dönemde hiç gelmemişti. Bir ilk oldu sanatsal açıdan. Eskiye doğru gittiğimiz zaman da bir Sadi Alışık, bir Minur Özgül, Necat Uygur, ...ya isimlerini unutmayayım diye tek tek aldım Ali Şen, Ruhi Su, ya ...Alişen, Ruhusu... ...babamız, Müjdat Gezen... ...nasıl büyük bir oku. ...Tabii ya. Erkan ya. Yücel... Yani, ...ve yazı geni gazeteci yazarlarımızdan... ...şimdi Cumhuriyet yazarlarına Hikmet Çetinkaya... ...Halk Evci olarak evet. çıkmıştır... ...baktığımız zaman. ...şimdi biraz önce Yavuz Bingöl'e söylerken... ...aklıma geldi... ...çünkü bu anekdot da önemli... ...yani Halk Evleri o dönemlerde ne kadar çok şey yapmış ki... ...insanları sanat anlamında da... ...orayı bir kapıyı açmış... ...insanlar orada... ...okul olarak görmüşler ve hayatın içerisinde de bir yer almak için de o kapıyı çok aşındırmışlar. Belki siz girişte de söylediniz Ülke Hocam yani bir öz eleştiri almak açısından eskiden daha geniş tabanlara hitap ediyordu... ...şimdi işte kendi yaşadığınız deneyimle niye küçüldük gibi. Doğru o anekdotada baktığım zaman da o zamanlar hani özellikle 32 ile 51 yıl 63 ilde 478 şubesi varmış. Evet. Şimdi biz 24 il yanlış bilmiyorsam il olarak bazında söylüyorum 73 ya da 74 şubemizle e, çalışmaya çalışıyoruz öyle diyelim. Ama bu biraz önce de söylediğimiz gibi toplumsal muhalefetin mütevazi örgütü halk evleri. Şimdi halkın muhalefet evleri e, dolayısıyla hem çevreci insan haklarının savunucusu olacak hem de şu düzene karşı da kul sermaye e, köle olmayanların müttefiki olan bir yapıyı desteklemesi gerekecek. Bence de çok önemsiyorum. Biz e, kendi eczacı camiasındaki arkadaşlarla konuştuğumuzda Şölen için ayrı kendimize gün ayırdık Biliyorum Ajandalarınızda bize... 8 Nisan evet, boş Evet aynen e, <gülüyor> Ayırdık ve arkadaşlarımızla görüştük e, Şimdi bizi dinleyenler için eğer hiç ulaşmadılarsa Arkadaşlarımız biraz önce Siz söylediniz Yani o ulaşma noktaları Ulaşmayanlar olurlarsa radyo kanalıyla yine bize ulaşırlar Biz onlara bir şekilde oraya nasıl geleceklerini anlatırız Evet Evet Şimdi yetişen sanatçılarımızı, bilim insanlarımızı profesör Anıl Çeçen de var mı, değil mi? Hatta halk üzerine kitabı da vardır, evet. Anıl hocamız da vardı. Ankaralı değerli hocamızdır. Okurken birden aklıma şu geldi: Ben Bayburtluyum. Bayburt'un eski adı Cilera, şimdiki adı Sakızlı Köyü, Dağ Köyüdür. Böyle babam, annem orada öğretmendi. Ve babam Bayburt Halk Evi'nden yetişmiş bir. Köyensü diyor onlar. Hı, evet. Ailecek. Evet o Bayburt Halk Evi'nden yetişmişler Ve orada tiyatro konulu kuran da babamdır. İlk oynakları oyunu ben pek iyi hatırlayamıyorum. Çok küçüktüm o zaman da. Ee, Kamp 17 diye bir oyundu. Basılıdır kitabı da. Ta lisede okudum sonradan. Bunu bu merakla. Bak bu anektozu bilmiyorduk evet, hocam. Biz de bu evet. sayede öğrendik. Vallahi yani hakikaten çok emekleri var fakat... Sonra e, Bayburt üzerine bir yazı hissediler, Milliyet Gazetesi'nin İl İl Türkiye Ansiklopedisi diye. Bir de güzel bir şey düşmüştür. bu dediğim 15-20 yıl önceydi. E, i̇lleri tanıtırken o ilden yetişmiş bir yazardan da yazı istiyor ve tam sayfa bir yazı koyuyor. O ille ilgili, anılarla ilgili. Ben de Baybur'ta ilgili yazdım, bütün bu dediklerimi anlattım. Ve şimdiki halini anlattım, yani o zamanki şimdi. Daha da geriye gitmiştir de. Ne halk evi var. Ne bir kütüphane var. efendim. söyleyeyim işte bir tane sinema vardır. İşte devleti ya sıra sıra oyun götürür. Efendim, ee, işte ne diyorlar o duvara asılı televizyona? LCD. Ha, LCD televizyon her evde köylerde de var fakat hala tezek yakarlar. Bunları <gülüyor> yazdığım için Bayburtlar beni mahkemeye verdi. Senfoni bir şey gitmişti hatırlıyordunuz <gülüyor> Bayburt'tan. Ama işte onun fıkrası olduğu için. Evet. Onu her il için uyduruyorlar da sonra Doldu biliyorsunuz mahcup ettiler biraz da Onu da söylemiş olalım Evet, evet. evet programımızı tanıttık Sevgili dinleyicilerimiz bitirmeden yine Telefonlarımızı ve e-posta Adreslerimizi vereceğiz e, Radyodan da ulaşılabileceğini Sevgili Eczacı Celal Üzer duyurdu Şimdi Benim alanım olarak e, Sadece tiyatro anlamında değil Sanatla e, halk evlerinin bugünkü e, ilişkisini istemeyeceğim Üretimi hakkında neler söylersiniz ikdin Hanım? Sayın hocam yani sadece ülkemizde değil dünyada e, sanat alanının kendisinin de doğrudan metalaştırıldığı ve hani parayla anılan bir kavram haline getirildiği bir yerde e, halkın düşün dünyasını, duygu dünyasını doğayla girdiği ilişkide hani o bereketli yaratıcılığını görmeyen ya da e, bu açıdan ürettiği bütün ürünlerini alınıp satılıp bir satılan bir imat haline gelen insanın kendi gelişiminin en önemli e, dalı olan sanatın sanatın çeşitli kollarının e, ulaşılamaz hale geldiği bir elit faaliyet e, biçiminde algılandığı e, bir yerde e, halkın gündelik yaşantısının bir parçası haline gelebilecek insani gelişimin sağlamak açısından mutlaka temas edilmesi gereken e, ve yaratıcılığını akıtması gereken zeminlere ihtiyacı çok büyük. Hı hı. Dolayısıyla sadece parası olanın, denginlerin, durumu biraz daha iyi olanların e, sanatta taşır neşir olabileceği çeşitli kurs faaliyetleri anlayışından çıkaran bir yerden bakıyoruz. Hı hı. Metalaşmamış insani gelişimi sağlamak, insanın potansiyelinin farkına vardığı ve yaratıcılığını üretimlere döktüğü çeşitli işte enstrümanla, sözle, müzikle, fırçayla, kelimelerle birçok dalıyla bu yaratıcılığına zemin oluşturmak açısından biz halk evlerinde böyle karınca karınca elimizden geldiğince zeminleri sanat zemini ve kültür faaliyeti zemini bunun üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ee, insani e, yaratıcılığa, doğanın yaratıcılığına ve bu temasla kurulmuş e, o muazzam güzellikteki e, eserlerin bir harman yeri olsun istiyoruz aslında her halk evi şubesinin. Evet. Bu açıdan e, başvurduğumuz tek şey şu. bir Bu faaliyetlerin kendisini para denilen mefhumdan uzak tutuyoruz. Gönüllü paylaşımlara yani bildiğimizi bir diğerini öğretmek ee, elimizde hangi yetimiz varsa bir diğerinin de o yetiyi e, hani gelişimine katkı sunabilecek hı hı hı. çalışmaların programını yapmaya çalışıyoruz. Eğer saz çalmayı biliyorsanız, gitar çalmayı biliyorsanız, yan flüt çalmayı biliyorsanız, e, solfej biliyorsanız, müzikle aşırı neşirseniz hı. ve ben çocuklara bunu öğretebilirim. Birçok çocuğun hayatına daha değişik bir... Ee, değil mi? yaklaşımla, evet, heyecan evet, sunabilirim evet. diyen herkesin hocalık yapabileceği, bildiğini öğretebileceği bir yerdeyiz. Dolayısıyla kapı sonuna kadar açık. Ee, anlayışı bu olan, bütün kültürel ve sanatsal faaliyetler açısından anlayışı bu olan ve buradan büyük bir zenginlikle çıkabileceğini düşünen bir yerde duruyoruz. Nitekim bu alana sunuluz her yerde muazzam yaratıcılıklarla, üretimlerle karşılaşabiliyorsunuz. Sizin biraz önce Alkayev'in tarihine bakarken söylediğiniz şeylerde, çok ben de bir küçük anekdot olsun diye söyleyeceğim. Evet. E, çünkü bizim arşivimiz 12 Eylül darbesinde e, yok oldu, buhar oldu. Biz Alkayev'leri 87'de tekrar açıldıktan sonra çok peşinde dolaştık. Tüm mal varlıklarımız el konuldu ama şu an faili meçhul bir halde o devasa, Tarihsel arşiv yok. Yeah. İçinde neler neler yok ki. Yeah. Bir sürü yazarımızın değil mi kitapları ve alkemine yetişmiş. Bizim öykü yarışmalarımızın sonucunda ortaya çıkmış şimdi çocuklarımızın elinde birer klasik olan kitaplar, fotoğraflar, resimler, enstrümanlar, besteler, aklınıza gelebilecek her şey. Yak, yakmışlardır onları yakmışlardır. Abi mı söyleyeyim. Hani belki bir bölümü yakılmıştır ama bir yerlerde duruyordur o eninde de sonunda ona ulaşacağız. Keş, keşke, dursa, <gülüyor> keşke dursa keşke, keşke yani dursa. Yani e, genel kurmaya soruluyor. Genel kurmayın haberi yok. Savunmeli Milli Savunmaya soruluyor. Onların haberi yok. Başbakanlığa soruluyor. Onların haberi yok. Bu ülkede bir buhar oldu. Hani garip bir şekilde bir sürü şey buhar oluyor ya. Evet. Bunu da buhar etmekte pek mahirler. Eee şeyle TRT'nin yaptığı yetkililer. biliyorsunuz Kemal Tahir'in Evet, Bu kanlı evet, vardı. TRT evet. milyonlarca, trilyonlarca lira maliyetle yaptı. Siz diyorsunuz ya şimdi arşivin birilerinde olduğunu düşünüp seviniyoruz hani yap, yapmamışlar da Yani Hayır, En azından de, duruyor evet. diye seviniriz elbette öyle öğrensek. Ee, o, o filmi yaktılar da ne TRT genel müdürü evet. biliyor ne genel kurmayı biliyor ne başbakan biliyor. <gülüyor> Ama sırf yandığı kesin de. Evet. Fakat kim yaktı, nerede yaktı? külleri bu, nerede onu bilen yok. Bütün bunlara inat işte şöyle çabalar içinde de oluyoruz. Yani bu aynı tarihte Anadolu topraklarının o verimli toprakların en güzel tınıları sözleriyle birlikte imzası anonim olan türküler şeklinde alkevleri eeenden ortaya çıkartılmış. Tabii tabii tabii tabii tabii tabii, Şimdi tabii. Biz erişebildiğimiz çok güzel bir örnek olacak. Giresun alkevrimiz eee çıkardığı çok eski tarihlerden beri düzenli çıkardığı bir Dergi vardı, Aksu Dergisi. Bulabildiğimiz bütün sayılarına, orijinallerine ulaştık. Ve onları bir yan yana getirdik. Bir ne denir, o, bir cilt yaptık o dergilerden. Orijinal haliyle dokunmadan bulabildiklerimizin tümünü. Ansiklopide gibi bir şey oldu yani, yani tabii, baktığımız zaman. Biz sizlerin aracılığıyla bizi dinleyenlere de seslenelim. Elinizde bulunan, hani sizin için çok değerli olabilir ama... hani ...herkesinle paylaşabileceği hale getirebileceğimiz... Anılar varsa böyle, tarihe saygılı olan olduğunu söyleyenlerin tarihe nasıl saygılı olduğunu evet, görüyoruz. Evet. Hani e, Çanak çömlek diyor metroda, e, değil mi kazıda evet, bir şey kesinlikle. çıkınca bu çanak çömlek yüzünden geciktik diyen bir zihniyetin evet. tarihe saygılı olması çok mümkün değil. Tarihe, tarih gibi objektif, kendi koşulları içinden bakan, o koşullar içinden değerlendirme basireti gösteren aklı hür... Hani bilimle bakan, hı hı. bilim insanlarının e, fikirlerine değer veren, onların çabalarını değerlendiren bir örgüttür halk evleri. Bu katkılarınıza da açıktır. Bizimle temas etmelerini isterim. E, bu her şeyin bir gün anonim olabileceği hı hı. E, ve bu değerlerle hep birlikte yoğrulabileceğimiz çalışmalarda umarım bizi dinleyenlerin de mutlaka katkısı olacaktır. Bir el uzatınız. Birlikte, e, hatta kampanyamız var. Lütfen geliniz, üye olunuz. Halk evlerine can katınız. Birlikte büyüyelim. E, sayımız az diyoruz, çoğaltalım. Biz tabii, bu konuda kararlıyız. Tabii, tabii, tabii. En ücra köşelerde, hani o yoksul mahallelerin kuytu e, kenarları, filmlere konu olan kuytu kenarlıklarını e, başkalarına bırakmayalım. Biz oraya bilimi, aydınlığı, kardeşliği, sevgiyi, barışı e, ve insanca hayatın hayalini götürelim hiç olmazsa. Evet. Şimdi o yasa herhalde yoktur. Şimdi de bizim koca Mustafa Paşa halk evini kurduğumuz zaman ki siz konuşurken o heyecanla aklıma geldi. Şimdi bir yasa vardı. E, kullanılmayan devlete ait, kamuya ait bir mülk işgal edilip e, zabıtla sabit görününce 60 gün sonra orası halk evi olabiliyordu. Öyle bir yasa vardı. E, yasanın adı Osmanlıca şimdi hatırlayamıyorum doğrusu. Şimdi şöyle... Ee, ...eski vergi dairesi... kocamız Mustafa da, ...belki yüz yıl önce... ...çalışmış, etmiş, kapanmış. Demir orijinal kapıları... ...içeride... ...yani şu odanın yarı büyüklüğünde... ...demir, soba... ...harika her şey var Allah aşkına. İçi de kağıt dolu vergi dairesiymiş eskiden orası. O kadar kağıt dolu ki... ...yani çok, çok mutlu bir şey... ...çünkü kağıtları satıp orayı badana ettirdik. Şimdi... İşgal ettik efendim, tutanak tuttuk. Birisi kulakları çınlasın. Taksim'de oturuyor şimdi öğretmenimiz, resim öğretmenimiz Serap Ok. Biri e, doğuştan halk evcidir, Nizipli arkadaşımız, yani mesleği halk evi başkanlığıdır kendisi. Sevgiyle kulakları çınlasın. Mehmet Ezici. Güzel. Yani Mehmet Ezici. En son önce Kadıköy'de, sonra kocamız pa paşa başkanı oldu. Şimdi biz burayı, burayı işgal edince, sonra postaneye gittik, halk evine mektup gönderiyoruz. Çünkü ispat etmemiz lazım. Bakın mektup orası geliyor yani, adres Burak evet. Halk Evi. 60 gün sonra bizim oldu orası. Muhteşem. <gülüyor> Çok başarılı ee, bir şey. Bu evet. yasanın adını biz e, bakalım. Ama evet. anayasa yapıcılara sakın söylemeyin bunu. <gülüyor> ee, Çünkü her şey elinden alınıyor da gidecek gibi görmeyin. Tam tersi oluyor. Biz, biz kullanılmayan kamu mülkünü kullandır halka. İzmetler bir yere hale getiriyoruz. Doğru. İşte kamu Onların yani temel etmeleri gerekiyor. 2000 yasalarıyla benzer bir şey oluyorlar tabii. <gülüyor> evet. Yani o bir insana yönelik güzel bir Kesinlikle. yasaymış. O da mutlaka Şimdi, yani Atatürk zamanında çıkarılmış belki de bir maddedir Olabilir, belki de. Halk bir, sözcüğünün evet. çok değerli olduğu o. bir hani bunu en değerli hissettiğimiz kavramdır kamu. Hani e, bunu hakikaten yok edilmeye çalışıldığı için bir başka anlam ve evet. yabla doldurulmaya çalışıldığı için ben söylediklerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet e, eğer halkın lehine kullanacağınız bir değil mi? E, değil mi bir faaliyet yürüteceğiniz onun bir problemine çözüm olacak ise ...bahsettiğiniz konunun adı da... hani ...şimdi bir yerde söyleseniz başka anlaşılır ama... ...kamu hiç. hizmetine veriliyor. Kamu hizmetine veriliyor. Bu kadar. Tabii ki. Bu kadar. Kamuya hizmet eder hale getiriliyor. Hale getiriliyor. Bir Atıl iki olarak. tane... ...evet bir iki tane... E, ...hani parası olan... ...zenginin faydalanabileceği... ...bir şey... ...şimdi Haydarpaşa'nın başına biliyorsunuz. Haydarpaşa'nın ya, başında. Yazıklar olsun. Bir ara Galatoport'tu. Ya. Şimdi Taksim meselesi. Taksim meydanı. Şimdi bu... Buralar bizim hepimizin ortak mı? Tabii ki. Birilerinin şahsi malı haline nasıl getirilebilir? Ya. Yes. Yeah. Benim dedelerimin, babamın, annemin, yakınlarımın alın teriyle yapılmış. Değil mi? Sonra o alın terlerini bir, tane, bir iki tane beyefendinin cebine yeşil dolarlar olarak yeah. koymak üzere bir siyasetisiz nasıl halktan yana siyaset olarak kurgularsınız? Şimdi bütün bunların karşısında inat da durmadıkça... Evet bizim kafamıza o öyle değildir, böyledir diye sokulmaya çalışılan bu yeni kavramlara halk adına, kamu adına karşı durmadıkça ve doğrularımızda direnmedikçe bir hani daha güzel günlere erişme şansımız yok. O yüzden boyun eğmeyelim. Bir al etmek iyi bir şey değildir. Kesinlikle. Boyun eğmeyelim ve az değiliz. Bu sayının da az olmadığını bilerek öyle hani gözlerle kaçamak kaçamak bakmayıp daha cesurane kendi gibilerimizle yan yana gelmenin yollarını her fırsatta arayalım. Şey. Bu şenlikte de aracılığınızda ben hemen böyle aradan girmiş olayım. Lütfen, lütfen, lütfen. <gülüyor> Bitirmeden tekrar duyuracağız. 8. şenliğinde de sevgili eczacılarımızı, çok saygıdeğer eczacılarımızı birçok problemleri olduğunu bildiğimiz yanlarında e, olduklarından zevre kadar kuşku duymasınlar onların hakları içinde. Her an yanında olacağımız sevgili eczacılarımızı da bir pazar günü kepenkleri kapalıysa birlikte... E, bu duyguları birlikte hissetmek için yan yana olmaya davet ediyoruz. Eğer yapabiliyorlarsa e, yanlarında arkadaşlarını, eşlerini, annelerini, babalarını getirmek üzere bizlerle ilişkiye geçip davetiyelerimizden almak isterlerse ayrıca çok sevindirirler bizleri. E, hep sorun konuşuyoruz. O gün de belki sorunlarımızdan söz edeceğiz ama o gün emin olun e, güzel günler çok uzak değildir. E, Güzel günler göreceğiz hep birlikte çok daha coşkulu söyleyeceğiz. birlikte buna inanıyoruz. Teşekkür ederiz İknur Hanım. Eczacılarımız e, bu tür kültür sanat şenliklerine ya da demokrasi mücadelesi veren kurumlara çok, son derece duyarlıdır. Eczacımız da yanımda oturuyor bir eczacımız da. <gülüyor> Şimdi... Yıllarca <bir> arkadaşımdır. <gülüyor> evet. Hakikaten eczacı camiası olağanüstü bu konuda duyarlılığa sahiptir. Hem bilim insanı olarak evet. hem halkla iç içe olan bir gönüllü danışman olarak. Çok az çok meslek duyarlıdır. grubunun Tabii. değil mi teması bu çok açıdan? halkı Bütün Tabii. sorunlarına da vakıf onu doğrudan Tabii. görebilen. Tabii. Kendi sorunlarını anlatmaya kalktığımda pek de iktidar tarafından çok değil mi dinlenilmeyen ama bu konuda haklarını istemekte de çok kararlı bir çok, topluluk. Kararlı çok. Kararlı bir topluluk. Işte. Hocam söylerken hani e, tekrar kendi şöyle dükkanlarımız eczanelerimizin içerisine böyle tahayyül ettim kafamda da sadece eczacılar değil orayı baktığınız zaman en düşük, küçük bir eczanemiz bile küçük ölçekli eczanelerimiz artık biliyorsunuz sınıflandırıldı sistem tarafından eczanelerimiz arasında bile bir rakam koyuldu o yüzden o eczanelere bile en az 150 kişinin günde ziyaret ettiği eczaneler işte alışveriş için geldiği halk tarafından o sadece eczacılar değil şu anda radyoyu dinleyen radyo havandaki meslektaşlarım o radyonun sesini biraz açarlarsa bu söyleşide e, bu çağrıların ...halkın da dinleyebileceğini görebilirler. Aslında bizim için de çok önemli oldu. Çünkü gerçekten de daha kalabalık yerlerde... ...şimdi söyleşiler biraz konuşulunca... ...müzik dışında biraz belki kalabalık olduğu zaman sıkıntılı oluyor... ...seslerini kısıyorlar. <gülüyor> Bence kısmasınlar. Bu şöleni size hatırlattınız. Zaten burada olma nedenlerimizden biri... ...dayanışma içerisinde olmamızın... Çok teşekkür evet, ediyoruz. ...amacı doğrultusunda. Bizler de bu konuda bir katkı verirsek çok seviniriz. Çünkü halkımız da belki oradan duyup eczacımız belki onu söyleyemeyebilir ama sesimizi duyan bir vatandaşımız evet, aynen öyle olabilir. Eczacıya tabii, tabii, ya bu şeylerine tabii, ben tabii. de katılmak istiyorum diyebilir. Önemlidir. E, önemsiyoruz biz de. Gerçekten de halk evleri sizin de söylediğiniz gibi bütün sorunlara memleket meselelerine bakış açısı açısından önemli. E, sağlık açısından da sağlık grubundaki olan doktorlarımız, eczacılarımız, çalışan sağlık meslek grubundaki diğer arkadaşlarımızla beraber... Onların yanında olan halkın sesi olarak yanımızda oldukları için biz de çok onur duyuyoruz gerçekten de. Yani yalnız olmadığımızı hissettiriyorsunuz her bakımdan. Gerçekten önemli. Çok, çok teşekkürler. çok Ben de teşekkür ediyorum arkadaşıma. Şimdi İkdun Hanım ve sevgili Levent Yılmaz ve sevgili Celal Özel hep birlikte paylaşalım bunu. Geleceğe ait projeler, programlardan biraz da söz edelim dinleyicilerimize. Halk evleri olarak. Evet ekile. Programımızın programınızın özelliği itibariyle halk evleri e, daha nice 80 yaşlara ulaşacak şekilde kendini e, bu ülke topraklarında e, bu ülke toprakları üzerinde insanca yaşama arzusu duyan herkesle Kentlisi köylüsü genci yaşlısı çocuğu e, ile birlikte e, bunu elde etmek konusunda yan yana gelebilmenin olanaklarını e, ...bulmaya çalışacak... ...bu konuda inatçı olacak ve kararlı olacak. Ne diyor halk evleri? Halk evleri diyor ki... ...eğer... haksak ...bizim insani yaşamımızı sağlayacak... ...temel haklarımız var. Bu haklarımızdan vazgeçmememiz lazım. Eğer... ...yaşadığımız çağda... ...insani yaşamanın koşulları... ...eğitime, sağlığa, barınmaya, ulaşıma... ...e insanca ve ücretsiz ulaşmaksa, bunun güvencede olduğu bir e, hayatsa, toplumsal hayatsa tasavvur ettiğimiz biz bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bazen bize şaşırıyorlar çünkü e, insanlarımızın kafası öyle şeylerle dolduruluyor ki. Ne yani? Eğitim parasız mı olacak? Evet, parasız olacak. Yani sağlık için para mı ödemeyeceğiz? Evet, sağlık için para ödemeyeceğiz. Cebimizdeki nüfus cüzdanımız... Bu ülkenin bir yurttaşı olarak sağlık hizmetine, e, yani kaliteli, nitelikli sağlık hizmetine ulaşımımız için yeterli olacak. Ne yani? Ulaşım e, için para vermeyecek miyiz? Evet, vermeyeceğiz. Tabii, tabii. Biz büyük kentlerde yaşayanlar eğer iş yerlerimize, okullarımıza, atölyelerimize gitmek için aldığımız maaşın dörtte biri civarındaki bir rakamı birileri kar etsin diye ödemek zorunda kalıyorsak belediyecilik yapanlar... Toplumsal fayda esaslı düşünmek zorundalar. Biz onun ısrarcısı tabii olacağız. Ki, tabii ki. E, peki yaşadığımız doğaya ne diyeceğiz? Birileri kar diye suyumuz borulara alınıp doğa katledilirken sessiz mi kalacağız? Tabii ki hayır. Doğanın hakkını, kurdun, böceğin, toprağın hakkını savunmaya devam edeceğiz. İnsani yaşamımız onlara bağlı olduğu için. Peki biz yaşadığımız topraklarda hani bugünlerde kazdıkları her yerden kemikler çıkıyor, hani kan akıyor, insan olanın, aklının, fikrinin barıştan geçtiğini, yani komşusunun, yani yüzünü görmediği bir başka, hani aynı coğrafyada yaşadığı bir başkasının e, dilinden, türküsünden, yemeğinden sadece haz duyması gerektiğini ve kendisi için hangi hakkı istiyorsa karşısındaki içinde o hakkın geçerli olduğunu bildiği, bir eşitlik tasavvur ediyoruz. Biz bu ülkede ne kan istiyoruz, ne kavga istiyoruz, ne de böyle eşitsiz uygulamalar istiyoruz. Bunun için uğraşacağız. Biz çocuklarımızın kafalarının içine dindar gençlik yetiştiriyoruz, kimdar gençlik yetiştiriyoruz diye hani belki konuşurken başkalarını heyecanlandırabilen büyükler olabilir, yöneticiler olabilir ama biz çocuklarımızın aklının, o çok aydınlık, kimseye kin duymadığı, insanca gelişebileceği, yaşayabileceği bir toplumsal hayat, geleceğe güven duyacağı, korkmayacağı, hayal edebileceği, hayal kurmaktan korkmayacağı bir toplumsal hayat için mücadele edeceğiz. Bir de yarın işsiz kalırsam, benim sigortam olur mu, bir iş bulabilir miyim denilen kaygılarla zehir ettiğimiz hayatın, ...daha güzel olması, çalışma hayatımızın güvencede olması... ...bir işimizin güvencede olması için evet. mücadele edeceğiz. Eğer bu güzelim topraklar... ...hani böyle deniz kenarından bakarken... ...ne kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz... ...tatile gidip Anadolu'yu dolaştığımızda... ...ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz diye... ...övünerek baktığımız bu topraklar... ...emin olun herkesin insanca yaşaması için yeterlidir. Kesinlikle. Ama birilerinin, birilerinin hayatları çok daha güzel... Diğerlerinin sefalet içinde olduğu bir yaşantı e, mutluluk getirmiyor. O halde bunun ortadan kaldırılması lazım. Halk evleri de e, aklını, fikrini, sözünü, eylemini e, bu yolda harcayacak olan en önemli halk örgütlerinden biridir. Çok köklü bir örgüttür. Evet. E, bunu söylediğimizde bazen bize kızabilirler. Hani kızanlar da oluyor. Niye? E, biz insandan yana, emekten yana, kadından yana, çocuktan yana... Ee, bir dünyanın bu yaşadığımızdan çok daha güzel, e, çok daha onurlu, çok daha başı dik e, bir hayat olduğuna inananların örgütüyüz. bir salkın örgütüyüz. E, halkı sessiz bırakanlar, sessiz bırakmak, yani sesini çıkaramaz hale getirenler karşısında da e, buradan aracılığınızla söylüyorum inadımızdan hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Çünkü biz hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet elbette ki. Çok teşekkür ediyorum. Levent Yılmaz bize neler söyleyecek son olarak acaba? Halk evleri bugün, e, bugünkü çizgisinde, bugünkü çalışmalarıyla önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde sizlerle birlikte, tüm halk evcilerle birlikte, gönüllü öğrenleriyle birlikte dayanışma halinde çalışmalarını büyütmeye devam edecek. Şubelerinde, yer hallerinde. Halk 1932'de kurulduğunda bir abimiz vardı. O söylerdi bize eski halk evcilerden. Yani o dönem e, Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş dönemindeki e, Türkiye işte, olurken e, o halkı cumhuriyete adapte etmeye çalışı, ilerici aydın kişileri evet, evet. yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan halk evleri diye yorumlamış. Ben e, bizim broşürümüzün arkasında da e, yazar halk evlerinin 80 yıllık broşürlerinin arkasında herkesin halk evinden alabilecek bir şey var, herkesin halk evine verebilecek bir şey var diyorum. Herkesi halk evlerine beklediğimi tekrar dide getiriyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Ezacı Celal Üzer bize neler söyleyecek son olarak? Şimdi hocam genel toparlamayı yaptı ama hani benim yine bir katkılarım anekdot olarak olabilir. Şimdi halk evleri 80 yıllık tarih geçmişiyle 19 Şubat 1932'de kurulmuştu demiştik. 80 yılını 19 Şubat'ta tamamlamış oldu. Çok genç bir şekilde. O zamanlar e, kurucusu sayabileceğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dört tane ana kurumu vardı biliyorsunuz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Halk Evleri. Evet. Çok önemli dört temel örgütten biriydi. Özellikle e, ümmetten yurttaşlığa, cemaatten topluma, e, itaatten sorgulamaya, korkuda korkudan sevgiye halkın kavgasında hep var olan halk evlerini bu dönemde de ben yaşamalı ve yaşatmalıyız diyorum. Ne zamana kadar bağımsız, özgür ve eşitlikçi bir Türkiye kurulana dek olmalı. Umarım bu konudaki gençlerimizi gördükçe daha çok önemsiyorum ve gururlanıyorum hocam sizin söylediğiniz gibi. Ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuklarımız... Sayın Eknur Birol, Halk Evleri Genel Başkanı kendileri katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz birlikte. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili genç arkadaşımız sevgili Levent Yılmaz teşekkür ediyorum ben katılımınızdan teşekkür dolayı. Ediyorum, ve e, sevgili eczacı Ceral Özel, Ceral teşekkür ediyoruz katılımınızdan Teşekkürler dolayı. Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.